Çevirmedi var. Düveler daha Yapılanmada da farklılıklar oldu. Artık yeni konferans merkez, konferans salonları oldu. Dolayısıyla Türkiye'de daha çok konferanslar organize ediliyor. Türkiye'de hep şu durumu yaşıyoruz biz. Yeni bir konferans salonu inşa edildiği zaman, yeni bir konferans merkezi, ancak yeni bir konferans organize edileceği zaman yapılıyor. Mesela Lütfi Kürdar, Habitat uğruna inşa edildi. Konferansın başlamasında bir gün kala açıldı. Haliç Kongre Merkezi yapıldı sonra. Bu Dünya Su Forumu... sayesinde yapıldı. Çok büyük bir yer bu. Ve çok fazla alanlar sahip. Burada çevirmenler için... kabinler de var. Nütfikirdar'ın yanında şimdi Harbiye'de bir tane daha... konferans salonu yapıldı... Burada da IMF'nin toplantıları organize edildi. O da konferanslar hemen önce bitirildi. Ee, son 20 yılda organizasyon şeklimiz de değişti. Artık çok insan çevirmenlik hizmetine ihtiyaç duyuyor. Yani ben mezun olduğumda eskiden, birkaç on yıl geçti arada, sadece birkaç tane turizm ajantası vardı çevirmene ihtiyaç duyan, onlar organize ediyorlardı çünkü. Şimdi pek çok turizm ajentesi var, halkla ilişkiler şirketleri var, üniversiteler var, konferans organize eden, özel şirketler var kendileri için konferanslar organize ediyorlar, devlet kurumları organize ediyorlar, De, pardon devlet kurumları konferanslar organize ediyorlar. STK'lar da çok aktifler, konferans organize etme konusunda. Yani çok değişiklikler oldu ve konferans organize edenler piyasasında. Konferans çevirmeninin kim olduğunu bu insanlara anlatmamız gerekiyor. Nelere ihtiyaç olduğunu, bu insanlara iyi çevirmenlik yapabilmeleri için nelere ihtiyaç olduğunu anlatmak gerekiyor. Bu işimizi biraz zorlaştırıyor tabii. Çok önemli ve büyük konferanslar. Türk pazarına ilgiyi yöneltti. Bu sebeple pazar büyüyor zaten. Tüm bu gelişmelere rağmen pazar hem eski Türkçe, İngilizce pazarı idi ve olacak ve şu anda da öyle. Çünkü işlerin çoğu bu dil kombinasyonunda. Eğer uluslararası bir konferans organize edilirse burada organizasyonu yapanlar Diyar diller için kendi çevirmenlerini getiriyorlar ve sadece Türkçe kabini istiyorlar. Sadece bazen Rusça ve Arapça isteniyor. Türkçe, İngilizcenin yanında. Bunlar en sık istenen, en çok talep gören diller. Bizde şu anda üyeler arasında hiç kimse yok Arapça bilen. Sadece iki kişi var. Rusça bilen ve onun kombinasyonunda da Türkçe yok. İngilizce Rusça yapabiliyor. Türkçeden çeviri yapamıyor. Biz diğer hizmet vermemiz gereken diller konusunda zayıfız yani. Rusça ile ilgili talep 1990'larda ortaya çıktı. O dönemde Rusça bilen insanlar çevirmene dönüştüler. Onları eğitmeye imkan yoktu. İş sırasında eğitim aldılar. Ama sonra bunların birçoğu bıraktı. Çünkü bunu hiç meslek olarak hayal etmemişlerdi. Bu onların hayattaki tercihi değildi. Onun için de sonunda farklı işler bular, bu işi bıraktılar. Ve şu anda da elimizde çok az Rusça çeviri yapan çevirmen var. Arapçada ise hiç yok. Bu Türkiye'nin durumu ve Türkiye'de olanlar. Türkiye coğrafyasında olanlar. Peki Türkçe bir, bir dil olarak önem kazanıyor uluslararası alanda. Avrupa Birliği 2005'te katılım görüşmeleri başladığında bu başladı. Bir pek çoğumuz akredite olduk Avrupa Birliği kurumlarına ayık üyeliği 7'den 32'ye yükseldi uluslararası toplantılar için aranan bir dil haline geldi Türkçe. Ve orada insana keşfettiler ki gerçekten Avrupa standartlarında çalışabilen Türk çevirmenler var. Böylece talep de arttı, oldukça arttı. Pek çok meslektaşımız da Türkçeyi dil kombinasyonlarına ekti e ekledi. Ben de bu çevirmenlerle çalıştım parlamentoda. Ve çok etkileyiciydi. Farklı bir meslektaşımın benim ana dilimi öğrenip konuşuyor olması. Bu bizim çok alışık olduğumuz bir durum değil. Çünkü kimse Türkçe konuşmuyor. Bu harika bir gelişme. Bizim piyasamız, bizim hesabımıza göre tamamen tahmine dayanıyor bu. 15.000 ile 20.000 arası çeviri günü, çalışma günü var. 150 tane çalışan çevirme varsa bunlardan 100'ü bizim üyemiz. 50 ile 100 kişi pazarda çalışıyor. Onları tanıyoruz. Herkes, her biri 100 gün çalışmak istese ki bu gayet anlaşılabilir, kabul edilebilir.